858, numaralı konu, Umeyr bin Habib'in oğullarına, Emri Bil Maruf ve neha Anil Münker, yapmalarını tavsiye etmesi, evet, Umeyr bin Habib bin Humaşe şunları söylemiştir, ey oğullarım, sakın sefih ve cahil insanlarla oturup kalkmayın, çünkü onlarla oturup kalkmak bir hastalık ve beladır, bu gibi kimselerin sözlerini ve davranışlarını görmezlikten gelin, zira bunlara karşılık vermemek insanı sevindirir, karşılık vermeye kalkışanlarsa sonunda pişman olurlar, cahil ve sefih kimselerden gelen az bir kötülüğü umursamayan kişiler daha da çoğunu görmeye mahkumdurlar, ey oğullarım, herhangi biriniz iyiliği emredip kötülükten sakındırmak istediğinde bunu önce kendi nefsinde uygulasın ve ona eziyetlere karşı sabretmeyi öğretsin, bunu yaparken de Allah'ın kendisine sevap vereceğini asla unutmasın, bu şekilde Allah'tan gelen sevaba güvenen bir kişi insanlardan gelecek eziyetlere önem vermez.